Bismillahi r-Rahmani r ve nas ve nas ve nas billahi min shurur ve min seyyate amalna. Men yehdi ve men yudlil falahadile. Ve aşıdu anla ilahil la, wahduhu, la Ve enne ve kitab Allah ve khair al hadihi Muhammedin sallahu alayhi ve şerl ömür muhtesatı ha ve kulla muhteset bir daha ve kulla bir daha ve kulla zalaletin filnar. Allah izin verirse bugün tesettürde ölçüler adını verdiğimiz çalışmayı sunmaya başlayacağız. Bu çalışma içerisinde kadın erkek karışıklığı ihtilat kadınlarla erkeklerin bir arada bulunması tesettür meseleleri e, gibi konuları ele alacağız. İnsan bunları hayatında uygulamakla e, mükelleftir. Yine Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeye dahil meselelerden birisidir. Yani ferdi olarak her Müslümanın bu hükümlerle, Allah'ın indirdiği bu hükümlerle amel etmesi, uygulaması, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmesi gerekiyor. Biz bunları Yaptığımız zaman Allah Azze ve Celle kendisine itaat edenleri ödüllendirir. Hem dünyada saadet vermesiyle hem ahirette ebedi saadeti bahşetmesiyle. Fakat bunlarda da Allah'ın emirlerinde ve yasaklarında herhangi bir gedik oluştuğu zaman ve bunlar umursan nasıl hale geldiği zaman insan hayatında türlü düzensizlikler ortaya çıkar. Hem dini hem dünyevi bakımdan problemlerle karşılaşır. İhtilat kelimesi halata halata, karışıklık yani halt etmişsin derler ya hani. bu karıştırmak demek. Karışım demek. E, kadın erkek ihtilatı denildiği zaman da erkeklerle kadınların haremliksel anlamı yapmadan bir arada bulunmaları e, anlamına gelir. Bu ihtilat meselesi batılılaşma akımına kapılmış münafıkların İslam ülkelerine soktuğu bir takım meselelerin en başında geliyor. Zira böyle bir ortam Müslüman toplumun dinlerinden ve ahlaklarından sıyrılıp çıkmalarını kolaylaştırır. Böylece kendisine uyanları ve bağlananları yüce işlerden, meali-ül umurdan yüz çevirten, haram şeylerin ortasına gömerek zillet içinde bir batı uydusu olmalarına sebep olmaktadır. Ve batılların istediği şekli almasında, Müslümanların batılıların istediği şekli almasında bir kumanda ipi gibi, yani koklarına oynatıldığı bir ip gibi bu ipleri onların eline vermekte. Bu çalışmanın konusu ters yüz edilerek Müslümanların kafalarına sokulan şu gibi şüphelerdir. Diyorlar ki İslam kadın erkek birlikteliğini ihtilatı yasaklamamıştır. Bilakis ilk Müslümanlar mescitlerde ilim meclislerinde cihad alanlarında Müslümanların meselelerinin istişare edildiği toplantılarda bir arada bulunuyorlardı. Diğer bir hezeyanları şu şekilde İslam neshedli zerai yani kötülüklerin önünü tıkama prensibiyle ve ne de iki cinsin arasını ayırarak kadınları evlere hapsetmek suretiyle değil, iki cinsin karşı karşıya eğitilmesi suretiyle kadın erkek arasındaki ilişkileri tertemiz tutulmasını hedefler. Yine şöyle derler, ''Kadının çalışmak için çıkması ilerlemenin ve çağdaşlaşmanın kaçınılmaz gereklerindendir.'' Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, ''Namus gayreti yani kıskançlık imandan kadın erkek bir arada bulunmaksa nifaktandır.'' Bunu Mâmer bin Raşid camisinde, Bezzar, Müsned'inde, Beyhâki Sünen'inde rivayet etmişlerdir. Daha başka muhaddisler de rivayet eder. E, bu hadis ve diğer e, bu sohbet içerisinde geçecek tüm hadisleri e, internette yayınladığımız Tesettürde Ölçüler kitabında dipnotlarda bulabilirsiniz. O yüzden biz burada sadece rivayet edenler kimlerse, Onlara işaret ederek geçeceğiz. Geniş tahriçlerini o dipnotlarda zikrettik. Allah'a hamdolsun ki bu az önce zikrettiğimiz şüphelere sadece kalpleri şehvet hastalığına yakalanmış olanlar düşer. Fakat yine de isyankarların yolu açığa çıksın. Gafil Müslümanların mahremiyetlerine ve namuslarına kurulan tuzaklara karşı Müslümanlar uyanık olsun diye bu iddiaların çürütülmesi gerekir. Evet, Kur'an ve Sünnet... Kadınların ve erkeklerin karışık bulunmalarını yasakladığı gibi buna vesile olan her şeyde de haram kılar. Bunun delillerinden bazıları şu şekilde. Ahzab suresi 33-34 ayetlerinde şöyle buyuruluyor. Kadınlara hitaben, evlerinizde oturun, eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehlibeyt Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haberi olandır. Allah Azze ve Celle'nin bu emri bütün mümin ve Müslüman kadınları kapsamaktadır. Böylece fesat vesilelerinden uzaklaşarak korunmuş olacaklar. Zira kadınların ihtiyaç haricinde, zaruret haricinde dışarı çıkmaları Açılıp saçılma ve yabancı erkeklerle halvet gibi pek çok kötülüklere sebep olmaktadır. Sonra kadınlar kendilerini kötülük ve çirkinliklerden alıkoyacak olan salih ameller işlemekle emrolunuyorlar bu ayette. Bunlar namaz kılmaları, zekat vermeleri, Allah'a ve Rasulüne itaat etmeleridir. Bundan sonra da kendilerine hem dünyada hem de ahirette faydalı olacak bir takım işlere yönlendiriliyorlar. Kur'an-ı Kerim okumak ve ona tabi olmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz sünnetine sarılmak. işte bütün bunlar kalbi cilalandırır, pisliklerden temizler, hakka ve doğruya irşad eder. Allah azze ve celle kadınların evde oturmasını, evde durmasını emrederken karar, vakarne, karar kelimesini kullanıyor. Bu da demektir ki kadının evde durmasında nefsi için istikrar, kalbi için rahat, gözü için inşirah, genişleme vardır. Evden çıktığında ise nefsine sıkıntı, kalbine endişe, göğsüne de darlık hasıl olur. Ahzab suresi 59. ayetinde de şöyle buyuruluyor. Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman başlarını ve yüzlerini kapatacak şekilde dış örtülerinden, çarşaflarından bir kısmıyla üzerlerini örtmelerini söyle. Onların tanınıp da incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Kadınların ihtiyaçları olduğu zaman kalpleri hastalıklı olanların eziyetlerine maruz kalmamaları için bütün vücutlarını örten bir dış örtüsüyle çıkmalar emrediliyor. Yani ev içerisinde giydiği kıyafetle dışarı çıkamazlar. Hal böyle olunca nasıl olur da kadınlar erkeklerin aralarına girer, onlarla ihtilal eder ve ihtiyaçlarını onlara arz ederler. Bu gidişat hayalarını kaybetmelerine e, sebep olur. Allah azze ve celle Nur Suresi 30 31. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Resulüm, mümin erkekleri gözlerini harama dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Mümin kadınları da söyle, gözlerini harama bakmaktan korusunlar. Namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımlar müstesna olmak üzere ziynetlerini teşhir etmesinler başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler. Allah Azze ve Celle, Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'a, mümin erkek ve kadınlara gözlerini sakındırmalarını, avret yerlerini zinadan korumalarını tebliğ etmesini emrediyor. Sonra Allah, bunun kendileri için daha temiz olduğunu açıklıyor. Bilinmektedir ki, avret yerlerini çirkinliklerden korumak, ancak onun vesilelerinden uzak durmak ile olur. Şüphe yok ki, Çalışma alanlarında ve başka yerlerde kadınların erkeklerle karışık olmaları birbirlerine bakmalarını gerektirecektir ki bu fuhuşa düşmelerinin en büyük vesilesidir. Müminlerin tale müminlerden talep edilen bu iki emir çeşitli yerlerde erkeklerle kadınların bir arada bulunmalarına imkan vermemektedir. Şüphesiz erkeklerle kadınların beraber bulunmaları gözlerin sakındırılmasına, avret yerlerinin korunmasına ve nefislerin temiz kalmasına engel olmaktadır. Böylece Allah azze ve celle mümin kadınlara gözlerini sakınmalarını, avretlerini korumalarını, kendilerinden görünen yerler dışında zinetlerini göstermemelerini, örtülerini yakalarına salarak başlarını ve yüzlerini örtmelerini emrediyor. Zira ayette geçen elceb, yaka ifadesi başı ve yüzü kapsar. Şu halde kadın erkeklerle bir arada bulunursa ve onlarla beraber çalışırsa Gözlerini nasıl sakınacaklar, avretlerini korumaları ve zinetlerini göstermemeleri nasıl mümkün olacaktır? Kadınlar ile erkeklerin karşık bulmaları bahsedilen sakıncalara düşülmesinin bir garantisidir. İslam haram kılınan sakıncalara ulaştıran vesileleri de haram kılar. Bu yüzden kadınların erkeklere yumuşak konuşmalarının erkekleri tamaha düşürdüğü için haram kılındığını görürüz. Ahzab suresi 32 ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: Ey peygamber hanımları. Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'ın buyruğuna karşı gelmekten korunuyorsanız sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin ki kalbinde hastalık bulunan kimse tamah etmesin. Güzel kuşkudan uzak bir biçimde söz söyleyin. Yani kalbinde şehvet hastalığı olanlar kastedilmektedir. Öyleyse ihtilat olduğu takdirde bundan korunmak mümkün değildir. Şurası açıkça bilinmektedir ki kadın Erkeklerin bulunduğu yerlere girince mecburen onlarla konuşacak, birbirlerine karşı konuşmalarını incelteceklerdir. Şeytan da fuhşa düşürene kadar geri planda çirkinliği süsleyecek ve güzel gösterecektir. Allah azze ve celle kadınlara hicabı emretmekle ve ihtilatı yasaklamakla çok hikmet sahibi ve en iyi bilendir. Çünkü şüphesiz insanlar arasında iyisi ve faciri, temizli ve rezili bulunmaktadır. Örtünme ve ihtilattan sakınma Allah'ın izniyle fitneden alıkoymakta, şehvet hastalıklarından uzaklaştırmakta, kadınların ve erkeklerin kalplerinin temiz kalmasını sağlamakta, itham edilmekten ve suizandan korumaktadır. Ahzab suresi 53. ayetinde şöyle buyurulur. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Bu gösteriyor ki, Yabancı kadınlardan bir şey istenilmesi ancak erkekler ile kadınlar arasında birbirlerini görmelerini engelleyen bir perdenin bulması halinde caiz olur. Kadının dış elbiseyle yüzünü ve vücudunu örttükten sonra en hayırlı örtüsü kendisinin yabancı erkeklerin görmesinden alıkoyan al evidir. Bazıları Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlara sohbet için bir gün tayin etmesini delil getirerek bir erkeğin kadınlara ders verebileceğini söylemişlerdir. Bu ancak perde veya duvar arkasından olursa caizdir. Aksi halde bu görüş reddedilir. Zira bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme has olup hiçbir sahabede yabancı kadınlarla karşılıklı ders vermemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise herkesin damarında şeytanın dolaştığını bildirmiş. Fakat Allah'ın izniyle kendi şeytanının kendisine teslim olduğunu e, beyan etmiştir. Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselamdan sonra hiç kimse... Kendi şeytanının kendisine teslim olduğunu iddia edemez. Burada perde, Hicap ifadesini de kadının tesettürlü olarak erkeklerin karşısına çıkabileceği şekilde tevil ederek konferans salonlarına, evlerde, televizyonlarda ve buna benzer yerlerde kadınların da erkeklerin sohbetine katılabileceğine yorumlayanlar cidden büyük hata içindedirler. Zira Hicap bu şekilde yorumlandığı zaman sadece erkeklerin kadını görmesine mani olan, fakat kadınların erkekleri görmesine mani olmayan bir hicab öngörülmüş olur. Halbuki kadınlar da tıpkı erkekler gibi gözlerini sakınmakla emrolunmuşlardır. Kadın nasıl olsa dışarı tesettürüyle çıkıyor. O halde tesettürlü bir halde erkeklerin yanına girmesine ne sakınca var gibi kıyaslar esef vericidir. Zira kadın ancak zaruret sebebiyle dışarı çıkabilir ve bu çıkmasında tam bir tesettür ile emrolunmuştur. Zaruret halinde alınan ruhsatı yaygınlaştırarak, haremlik, selamlık uygulamasını ortadan kaldırmak büyük bir gaflettir. Bundan Allah'a sığınırız. Bu konuda delil getirilen şu rivayete gelince, Ümü Atiye, Atiye radiyallahu anh'a dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince, Ensar'ın kadınların bir evde toplayıp Ömer bin Hattab'ı gönderdi. Ömer radiyallahu kapının yanında durup bize selam verdi. Biz de selamına mukabele ettik. Ömer radiyallahu anh sonra, ben size Resulullah'ın elçisiyim dedi ve bize evlenme çağına gelen genç kızlar ve hayzlılarla birlikte iki bayrama çıkmamızı, cumaya ise gitmememizi emretti. Cenazelerin peşinde gitmemizi de yasakladı. Bu rivayet sahih değildir. Hafız Elbani'de de -ı, ı Sünene Ebî Davud isimli eserinde bunun illetini açıklıyor. Lakin rivayette geçen konuların bir kısmı Ömer radıyallahu anh'ın onlara gönderilmesi hariç, sahih hadislerde sabittir. Yani Ömer radıyallahu anh'ın tebliğ ettiği o içerik sahih hadislerde sabit. Fakat Ömer radıyallahu anh'ın onlara gidip onların içerisinde konuşması diye bir şey e, sahih değildir. Sahih olsa bile e, rivayetin if ifadesinde kapının yanında durup selam verdi diyor. Yani kadınların yanına girdiği diye bir şey yok. Yani onları, onların birbirlerini görebilecekleri şekilde bir ortam olduğuna dair bir ifade değil. Fakat lakin Rivayet yine de zayıf. Kadın erkek karışık salonlarda konferans gibi ortamlar ise Rahman'ın değil şeytanın sevdiği ortamlardır. Allah bizleri bu konuda selamet erdirsin. Evet. Kadın erkek ihtilatının haramlığının sünnetten delillerine gelince Ebu Hürer radiyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Erkeklerin en hayırlı safları ön, ön sıralar. Yani namazda. En şerli saflar ise arka sıralardır. Kadınların en hayırlı safları en arkalar, en şerli safları da ön sıralardır. Bu hadisi İmam Müslim, Ahmed bin Hanbel, İbn Ebi Şeybe, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace rivayet etmişlerdir. Nebi Aleyhissalatu vesselam kadınların erkeklerden uzaklaştırılmasının mecburiyetinden dolayı Müslümanın Rabbine en yakın olduğu yer olan namazda Nefislerin şehvetlere karşı zaafı ve şeytanın vesilelerine muhatap olunma, olunması korkusuyla Müslüman erkeğin ve Müslüman kadının fitne ve şüphe mevzilerinden uzak olmaları için böyle irşad ediliyorlar. Namazda dahi durum böyle olunca namaz dışında nasıl olur bunun aksi mümkün olabilir mi? Bu iki cinsin çalışma alanlarında ve başka yerlerde ayrı bulunmalarının mecburi oluşuna delil olmaktadır. Yani aralarının ayrı olması gerektiğini ifade eder. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayet dedi: Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şüphesiz kadın avrettir. Dışarı çıktığı zaman şeytan bakışları ona çevirtir. Kadının Rabbine en yakın olduğu yer evinin ortasıdır. Bunu İbn Huzeymi, İbn İbban Bezar, Taberani rivayet etmişlerdir. Hadis sahihtir et gibi şöyle açıklıyor bu hadisi. Hemen anlaşılığı veren odur ki kadın evinde olduğu müddetçe şeytan insanlara vesvese vererek tamaha düşüremez. Evinden çıktığında ise hem tamah eder hem ona tamah edilir. Yani hem kadının kendisi tamah edebilir hem de ona bakanları gözlerini ona çevirterek onları tamah ettirir. Zira şeytan en önemli tuzak kapısı kadınlardır diyor. Müziri de... Şöyle diyor, şeytan bakışları kadına çevirtir ve vesvese verir. Çünkü evinden çıkmakla kendisine musallat olmasına sebep olmuştur. Ümmü Hümeyde Saidiye radiyallahu anha Allah Resulü aleyhisselatü vesselama gelip şöyle der. Ey Allah'ın Resulü ben seninle beraber namaz kılmak istiyorum. Yani gelip senin mescidinde e, arkanda saf olmak istiyorum. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam benimle namaz kılmak istediğini biliyorum. Lakin evinin ortasında kıldığın namaz... Evinin avlusunda kıldığın namazdan hayırlıdır. Evinin avlusunda kıldığın namaz da mahalle mescidinde kıldığın namazdan hayırlıdır. Mahalle mescidinde kıldığın namaz ise senin için benim şu mescidimde kıldığım namazdan daha hayırlıdır. Bunu Ahmet bin Hanbel, İbni Huzeyme ve İbni İbban sahih bir isnatla rivayet etmişlerdir. Bu rivayette geçen Ümmü Humeydes Saidiye saliha ve takvalı hanım sahabilerden birisi ahlaklı ve dindar olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona daha doğru ve daha hayırlı olanı açıklamış, ona namaz kılabileceği yerleri fazilet sırasına göre saymıştır. Fazileti en az olan yer, evine en uzak olan yerdir. Çünkü evi dışında daha, daha fazla yol yürüyecek ve bakışlar ona daha çok e, ilişecektir. Bu da gösteriyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınları mümkün mertebe evinden çıkmaktan alıkoymak istemekte onların dışarı çıktıkları takdirde meydana gelebilecek tehlikelere işaret etmektedir. Takvalı ve saliha bir kadının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmak için çıkması müstahap olmadığına göre, kadının ders için, çalışmak için, siyasi alanlara ve gezmek için çıkabileceği nasıl söylenebilir ve onlar nasıl olur da dışarı çıkmaya davet edilebilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadınların yanına girmekten ve onlarla yalnız kalmaktan sakındırmıştır. Ukbe bin Amir radiyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Sizleri kadınların yanına girmekten sakındırırım. Ensardan biri ey Allah'ın Resulü kocanın akrabalarına ne dersin? Bunun üzerine kocanın akrabaları ölüm gibi kaçınılması gereken bir durumdur. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani kocanın akrabaları geline göre e, kaynı. Yani kocanın erkek kardeşi, amcası, dayısı gibi kadının rahatça hani ortamında bulundukları takdirde rahatça girebilecekleri kimselerdir. İbn Abbas radiyallahu anh'a'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Bir erkek bir kadın ile yanlarında mahremleri olan bir kimse bulunmadan yalnız kalmasın. Amir bin Rebiya radiyallahu Allah Resulü aleyhissalatü şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Dikkat edin. Bir kadınla erkek yalnız kaldığında üçüncü mutlaka şeytan olur. Evet i̇bn Abbas'tan gelen rivayet Bukhari ve Müslim'de, Amir bin Rebya'nın rivayeti ise Tirmizi, İbn-i Mace, İbn-i Bişeybe ve Nesaide geliyor. Bütün tecrübelerden bilinmektedir ki bu hadislerde sakındırılan kadın erkek ihtilatı o toplumu fitneye düşürür. Bunun yanında gözleri harama bakmaktan sakındıran bir takım hadisler vardı olmuştur. Cerir radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselama aniden bir bakışı yani yabancı kadına aniden bakışın hükmünü sordu. Gözümü derhal başka tarafa çevirmemi emretti. Bunu Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Hakim ve Beyhaki rivayet ettiler. Büreyde radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Ali bin Ebi Talip radıyallahu e şöyle buyurdu. Ey Ali! Bir bakışına bakış ekleme. Zira birincisi lehine ise de ikincisi lehine değildir. Bunu Ebu Davud, Tirmizi ve Ahmet rivayet ediyor. Bazıları bu hadisi hevalarına göre anlayarak diyorlar ki, tek sefer baktığında uzun uzun bakabilirsin, önemli olan kafanı çevirdikten sonra tekrar bakmaman. Yasaklanan bu gibi anlıyorlar. Burada tıpkı Cerir radıyallahu anh rivayetinde geldiği gibi aniden göz çarpmasıdır. O bakışı sürdürmek yasaklanıyor. Çünkü hadisin Arapçasındaki ifade şu. Ya Ali La tut bi' nazreten nazre Yani bir bakışı başka bir bakışla devam ettirme. Tabi kılma. Yani bu bakışın ikinci bakış olması gerekmiyor. Yani araya bir fasla girdikten sonra bakış olması gerekmiyor. Devam eden bir bakış olması bu hadisin yasana girmesi için yeterli. İbn Abbas radıyallahu anhümadan gelen ee, diğer rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban gününde Mina'da Fadl bin Abbas radıyallahu anhümayı bineğinin arkasına almıştı. Bu esnada bir kadın fetva sormaya gelmişti. Fadl bu kadına bakmaya başladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve Fadl'ın başını başka tarafa çevirdi. Müslim Bukhari, İmam Malik, İmam Şafi, Ebu Hanife, Ahmet bin Hanbel rivayet etmişlerdir bu de. i̇bn Mesud radıyallahu an diyor ki, Günah, kalbin ona şehvetle meyletmesidir. Her bakışta şeytanın nasibi vardır. Evet. Bu da sahih bir isnatla geliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Merfan rivayetinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Harama bakmaktan aslandan sakınır gibi sakının. Evet. Bu da İbnu i Kata'nın Nazar adlı risalesinde gelen bir rivayet. Bu rivayetler Kadın tesettürlü olsa dahi onlara bakmayı yasaklamaktadır. Bu da ev ya da dershane gibi ortamlarda kadının hicaba bürünerek erkeklerin yanına çıkmasının yeterli olmadığını, arada her iki tarafın birbirlerini görmesini engelleyen bir perbiddenin ya da duvarın bulunması gerektiğini gösterir. Kadınların erkeklere bakmasına gelince Şeyhülislam İbn-i der ki, ''Alimlerin cumhuru kadınların yabancı erkeklere şehvetli ya da şehvetsiz bakmasının haram olduğunu söylemişlerdir.'' der. Mecmul Feteva'nın 15. cildinde. İshak bin Hani el nisaburi şöyle der. Ebu Abdillah Ahmet bin Hanbel'e Nebha'nın Ümmü Seleme'den rivayet ettiği hadisi zikrettim. Ve bu hadise göre erkeğin kadınlara bakmasının yasak olduğu gibi kadınların erkeklere bakması da yasaklanmıyor mu dedi. Ahmet bin Hanbel evet dedi. Evet bunu İbni Hani mesail Ahmed Ahmet kitabında rivayet eder bahsettiği hadis şu işaret ettir. Ümmü Seleme radıyallahu anha dedi ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydım. Yanında Meymune radıyallahu anha da vardı. İbnü Mimektum radıyallahu anhu çıka geldi. E, o kör bir sahabeydi biliyorsunuz. Bu hicap ayetinden sonra idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haydi ikiniz de perde arkasına geçin buyurdu. Dedi ki: Dedik ki: "Ey Allah'ın Resulü o ama değil mi? Kör değil mi? Bizi ne görür ne de tanır." Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizde mi körsünüz, onu görmüyor musunuz buyurmuştur. Bu hadis sahihtir. Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi, İbni İbban, İbn Sad Beyhaki, Taberi, Hatip, Hatibül Badadi, Nesai, İshak bin Rahüye ve daha pek çok muaddis rivayet etmişlerdir bu hadisi. Ee, bazı kimseler özellikle Elbani Rahimallah'ın bu hadise zayıf demesi sebebiyle hadisin zayıf olduğunu sanmakta. Birçok kimse de ona tabi olmaktadır. İmam Nevevi diyor ki, Bu hadis hasendir. İtimad edilir bir hüccet olmaksızın eleştirenlere itibar edilmez. Fatıma binti Kays ile İbn-i hadisine gelince, Bu hadis şu, Fatıma binti Kays boşanma iddeti beklemek üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan fetva soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ona... O Fatıma radıyallahu anh'a Ümmü Şüreykin'in evinde kalabilir miyim diye soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona İbni Ümmü Mektum'un evini tavsiye ediyor. Çünkü o kör bir sabi, ee, O görmeyecek. Fatıma binti Kays ise ondan sakınması daha kolay olacak. Ama Ümmü evine e, pek çok ona yabancı olan erkek girip çıktığı için Fatıma binti Kays'a yabancı erkek çok girip çıktığı için bunu uygun görmüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet İm İmam Neveli şöyle devam ediyor. Burada Fatıma'nın İbn Mektum'a bakmasına izin yoktur. Bilakis onun yanında başkalarının bakmasından güvende olur. Fatıma radıyallahu gözlerini sakınmakla emrolunmuştur. İbn Ümmü Mektum'un evinde kalıp bakmaktan sakınması Ümmü Şerike'nin evinde kalmasından daha kolaydır. Evet bunu Sahih-i Müslim şerhinde açıklıyor İmam Nevevi. Ayşe radıyallahu anhâ'nın Mescitte harbeleriyle savaş oyunu oynan, oynayanlara bakmasıyla ilgili rivayette bu rivayetle çelişmez. Zira bu rivayette Ayşe radiyallahu mescitte oynayanların yüzlerine ve bedenlerine değil oyunlarına bakması söz konusudur. Ayrıca o sırada Ayşe radiyallahu anh'ın yaşı küçük olduğu için kendisine engel olunmamıştır. Yine Habeşlilerin bu oyunu hicab emrinden önce oynadıkları da söylenmiştir. Yani Hijab emri iki kademede gelmiştir. Birisi kadınların ferdi örtülmesi, ikincisi kadınlarla erkekler arasına engel olan bir duvar veyahut perde emri. Yani hijab iki aşamalı. Bu rivayetin isnadında yani Ümmü Seleme'den gelen Kör sahabeden örtünmeyle ilgili rivayetin isnadında Ümmü Seleme'nin azatlısı nebhan vardır. Onun meçhul olduğunu iddia eden Hafız Elbani gibi bazı ilim ehli hadisin zayıf olduğunu söylemişlerdir. İsnadının Nebhan Mevla Ümmü Seleme dışındaki bütün ravileri meşhur ve güvenilirdir. Nebhan ise güvenilir sayılmıştır. Onun güvenilirliği ve adaleti için iki husus yeter. Birincisi Nebhan'ın müminlerin annesi Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın hanımı Ümmü Seleme'nin azatlısı ve tabiinden olmasıdır. Bu yüzden İbn-i İbban onu eskidikatta zikretmiş ve Nebhan, Ebu Yahya, Ümmü Seleme'nin azatlısıdır. Ümmü Seleme radiyallahu anhadan rivayette bulunmuştur. Kendisinden de Ezzühri rivayet etmiştir. Ümmü Seleme onunla mükatebe anlaşması yapmıştı. O borcunu ödeyince azat etti. Bu bilgileri verir İbn-i Sıkat kitabında. Hafız i̇bn Hacer et-Takrib'de şöyle dedi. Üçüncü tabakadandır, makbuldür. Yani tabiinin hadisleri kabul edilen orta tabakasındandır. Bu kaydeyi ze Zehebi Rahimullah Divan-ı da şöyle zikreder. Ravilerden meçhul olanlara gelince eğer tabiinin büyüklerinden veya ortalarından ise ve usule aykırı olmayıp lafzında da çelişki yoksa hadisi alınır ve hüsnü ile kabul edilir. Bu yüzden Zehebi herhangi bir terviye olmaksızın yani üstü kapalı bir ifadeyle falan değil, Nepa'nın sıka olduğunu, güvenilir bir ravi olduğunu açıkça söylemiştir Keşf kitabında, Estağfurullah El kitabında. Ve El Kaşif'te yine şöyledir. Nebhan, Efendisi Ümmü Seleme'den rivayette bulundu. Kendisinden de Ez ve Muhammed bin Abdirrahman rivayette bulunmuşlardır. Sıkadır. Şimdi e, burada şuna da işaret etmek lazım. Meçhul bir ravinin yani hali bilinmeyen bir raviden iki tane güvenilir sağlam ravinin rivayette bulunması halinde onun meçhulliği kalkar. Bakın burada bu sabit olmuş. Birisi İmam Zühri. Ki imamlıkta celilliği meşhurdur. Diğeri de Muhammed bin Abdurrahman'dır. Zehebi'nin nephanı bu şekilde tefsik ve tadil etmesinden dolayı Zehebi'nin Zeylut Duafa'da İbn Hazm'ın nephan hakkında meçhul demesini ikrar ettiğini iddia eden kimsenin sözü reddolunur. Burada Hafız Zehebi'nin kitaplarına özellikle de Mizanul ül İtidale bakan kimseler için bir uyarıda bulunmak gerekir. Zira zayıf veya meçhul olduğu söylenen bütün raviler hakkında sözü söyleyenine nispet etmiş ve eleştiride bulunmamıştır Zehebi. Zehebinin şartlarını bilmeyen bir kimse Zehebinin de o raviyi zayıf veya meçhul saydığını zanneder. Halbuki bu Zehebinin amacına maksadına aykırıdır. Ebu'l-Hasenat el-Leknevi, Erref ve Tekmil'de der ki Asrımızda ravilerin cerh ve tadil hakkında mizanül itidalde nakilde bulunan alimlerin çoğu bu eserin İbni Adiyy'in El Kamil adlı eserin özeti olduğunu ve ravilerin durumları hakkındaki müelliflerin şartlarını bilmediklerinden birçok hatalara düşüyorlar ve insanlarla cedele giriyorlar. Şüphesiz bu kitapta zikredilen cerh lafızlarının bazısı güvenilir sayılan kimseler hakkında, bazısı cerhden salim olan kimseler hakkındadır. Akıl sahibinin basiretli olması, kafilin uyarılması ve el mizanda raviler hakkında varid olan mücerret cerh lafızlarıyla, acele etmekten sakınmak gerekir. Bu şüphesiz hüsrandır. Zehebi Mizan'ın dibacesinde şöyle demiştir. Burada güvenilir ve kıymetli kıymeti yüce olmasına rağmen en düşük bir gevşeklik veya en az bir cer ile eleştirilen kimseler vardır. Yani o kimseler de zikredilmiştir. Şayet İbn Adi ve diğer cer kitaplarının müellifleri bunlar zikretmeseydi güvenilir olmalarından dolayı bu ravileri ben de zikretmezdim. Bu konuda eleştirilmekten korktuğum için İmamların kitaplarında gevşeklikleri zikreden hiçbir ismi çıkarmaya gerek görmedim. Ben bunların hepsini bana göre kendilerinde zayıflık olduğundan zikretmiş değilim. Yani ben bu ravilerin hepsini zayıf gördüğümden burada zikrediyor değilim diyor İmam Zehebi'ye bizzat kendisi. İkinci husus Zühri'nin Nebhan'dan rivayet etmiş olmasıdır. Nebhan'ın tek kalması zarar vermez. Nitekim Zühri Medine'li tabiinden bir topluluktan rivayette bulunmuş ondan başkası kendilerinden rivayet etmemesine rağmen İmamlar onları tefsik, teskiye ve tadil etmişlerdir. Güvenilir saymışlardır yani. Bu yüzden Hafız İbn Hacer şöyle demiştir. Bu hadisi sünen sahipleri Zühri, Nebhan Mevla, Ümmü Seleme yoluyla rivayet etmişlerdir. İsnadı kuvvetlidir. Bu ifadeyi kullanan Hafız İbn Hacer. Zühri'nin Nebhan'dan rivayette tek kalmasına illet gösterenlerin bu illeti yaralayıcı bu illeti yaralayıcı bir illet değildir. Zira Zühri onu tanıyor ve Ümmü Seleme'nin mükatibi olarak anlaşmalı kölesi olarak vasfediyor. Kimse onu cerh etmemiştir. Rivayeti reddedilmez. Evet. Fetul Bari'de eee Hafız İbn Acer bunlar söylüyor. Nitekim Daru Kutni el-İlel'de Nephan'ın iki rivayetini zikretmiş. Herhangi bir cerhde bulunmamıştır. Buhari ve Ebu Hatim de cerh etmeden zikretmişlerdir. Ali bin Naif eş-Şuhut Nephan saduktur. Yani dürüst, güvenilir, e, dürüst bir ravidir. Doğru sözlü bir ravidir. i̇bn Hacer'in bir ravi hakkında makbul demesi onun sika veya saduk olduğunu gösterir. Sonrakiler, yani müteakirun bunu yanlış anlamaktadır. Bu konuda dikkatli olunmalıdır dedi. Evet. Hadis hakkında Tirmizi, Hasan Sahi, Hüseyin Selim, Esed Ebu Yala'nın müsnedinin tahkikinde isnadı cegittir dedi. Doktor Abdülgafur el de. ''İshak bin Rahüye'nin müsledinin tahkikinde isnadı kuvvetlidir.'' dedi. ''Eymen Salih Şaban da cami usul tahkikinde hasen sahih.'' dedi. İmam Ayni der ki, ''Bu hadisi imamlar sahihlemiştir, İsnadı kuvvetlidir. İbni Hibban ve Hakim sahih olduğunu, Ebu Aliye Tusi de hadisin hasen olduğunu söylemiştir. Et Türkmani Cevherun Naki'de, Şevkani Nelül Evtar'da, İbnül Mülakkin Bedrül Münir'de, İbnü Kudame El Kâfi'de sahih.'' dediler. Şeyh Abdurrahman Esad bu hadisin isnadının sayı olduğunu söylemiştir. Yine şu rivayetlerde Nebhan'ın rivayetini desteklemektedir. Usame bin Zeyd radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor ki aynı olayı zikreder. Fakat zayıf bir isnadla rivayet ediyor. Ayşe ve Hafsa radıyallahu anhuma Nebi sallallahu aleyhi ve yanında oturuyorlardı. İbnül i gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onlara kalkın buyurdu. Onlar o kördür dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz de mi körsünüz buyurdu. Bunu Hafız Ebubekir -e Şafi El Gaylaniyat adlı kitabında diğer adı El Fevait diye bilinir bu eserin. O kitabında kendi isnadıyla zikreder. Farklı bir isnaddır. Fakat bu isnadında Ve bin Hafız adlı zayıf bir ravi vardır. Bu iki rivayet birbirini destekler. İsa el-Ama da şöyle rivayet ediyor. Ayşe radiyallahu yanına girdim. İshak el-Ama kör yine. Bu da kör birisi. Perde arkasına geçti. Ona ben seni görmediğim halde perde arkasından mı geçiyorsun dedim. O da lakin ben seni görüyorum demiştir. Bu sahih bir rivayettir. Bunu İbn Sa'd tabakatında İshak bin Rahüye Müsned'in İbn İbni Katan ahkamın nazarda İbn Ebî el-Kayrevani Muhtasar Müdevvene'de, Şevkânî'nin Ne'lü'l-Levtâr'da, İbn Hacer Telhisü'l-Habir'de rivayet etmiş. İbn Abdilber, Hafız İbn Abdilber el-Kurtubi bunun sahih olduğunu söylemiştir. Şüphe yok ki İslam'a davet ve tebliğ amacıyla bile olsa iki cinsin ihtilatı ister çalışma alanında, ister öğrenim alanlarında olsun, karşılıklı bakışın önüne geçilemez. Bu yüzden kadınlarla erkeklerin bir arada bulunmaları haramdır. Sahabeler Allah hepsinden razı olsun şer'i delillerin kadın erkek ihtilatını haram kıldığını bildikleri için bundan sakındırmış ve engel olmuşlardır. Zaten e, hadis kitaplarını okuyanlar bilirler. Oralarda şu tip ifadeleri sık rastlarsınız. Mesela müminlerin anneleri Ayşe radiyallahu anh'a, Ümmü Seleme gibi bunlardan gelen rivayetlerde perde arkasından dedi ki hatta tabiin dönemindeki hanımlardan dahi perde arkasından şöyle seslendi gibi ifadeler. Bu da e, bu rivayetlerde e, haremlik selamlık uygulamasının yani kadınlar dış tesettür kadınların dış tesettüründen ibaret olmadığını, arada mutlaka perde veya duvar gibi e, karşılıklı görmelerini engelleyecek bir manın bulunmasını e, o dönemlerde yapılan uygulama olduğunu gösterir. Evet, azatlı bir cariyesi Ayşe rəşadullahu anhın yanına girmiş ve şöyle demiştir: "En müminlerin annesi." Beyti yedi defa tavaf ettim ve ruknü iki ya da üç kez selamladım. Ayşe radiyallahu anha ona şöyle dedi. Allah sana karşılık vermesin. Yani Allah sana ecir vermesin. Erkeklerin arasına mı girdin? Tekbir getirip geçemez miydin? Ömer bin Hattab radiyallahu an, kadınlara karşı çok kıskançtı. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hicabı emretmesini işaret etmiş. Bunun üzerine Kur'an'ın hicab emri buna muvafık gelmiştir. Enes radiyallahu anh anlatıyor bu hadiseyi. Ömer radiyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü senin yanına iyiler de kötüler de giriyor. Müminlerin annelerine hicabı emretsen dedim. Bunun üzerine Allah azze ve celle hicab ayetini indirdi. Yani bu ayetten önce müminlerin annelerinin örtülmediğini iddia etmek çirkin bir iddia olur. Burada emredilen Hicap kadınlarla erkeklerin aralarının ayrılmaz. Ömer radiyallahu anh Erkeklerin mescide kadınlara ayrılmış kapılardan girmesini yasaklardı. Bu da diğer bir rivayet. Bu iki rivayet, e, az önce söylediğim Ömer radiyallahu anh'ten gelen rivayet, Bukhari Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud et Tayalisi, Bezzar ve Beyhak tarafından. E, mescide kadınlara ayrılmış kapılardan girme yasağı da, Ebu Davud, Bukhari'nin tarihül kebiri, İbni Hazm'ın el muhallasına gelen bir rivayet. Hafız İbni Hacer, El Fakih'i Zaid eden o da İbrahim'e Nehaiden naklediyor diyor. Ömer radıyallahu an erkeklerin kadınlarla beraber tavaf etmesini yasakladı ve bir adamı onlarla beraber görünce yani beraber tavaf ettiklerini görünce kamçısıyla dövdü. Bu da Fakihinin Ahbaru Mekke adlı kitabında yer alıyor. Fetül Bari de İbni Hacer bunu Fakih'den nakleder. İbni Cüreit Ata'dan rivayet ediyor i̇bn Hişam kadınları erkeklerle beraber tavaf etmekten yasaklayınca dedi ki... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kadınları erkeklerle beraber tavaf ettiği halde... ...onlar bundan nasıl alıkoyarsın? O da şöyle dedi... ...bunu hicab emrinden önce mi yoksa sonra mı yapıyorlardı? O da ben onlara ancak hicab emrinden sonra yetiştim. Peki erkeklerle kadınlar nasıl karışıyorlardı? O da karışmıyorlardı. Ayşe radıyallahu anh'a erkekler arasında karışmadan ayrı şekilde tavaf ediyordu. Nitekim Peygamber hanımlarının e, tavafı anlatılırken bir hevdeç içerisinde deve üzerinde bir hevdeç içerisinde tavaf ettiği zikredilir. Bu rivayet Buhari, Abdurrazak, Beyhaki tarafından rivayet edilmiştir. Bu da gösteriyor ki İslam'ın ilk yıllarında erkekler ile kadınlar karışıp izdiham içerisinde tavaf etmiyorlardı. Sevde radıyallahu anh rivayet ediyor. Eee Sevde radıyallahu anh'a'ya ''Kız kardeşlerinin yaptığın gibi hac ve umre yapsan olmaz mı?'' denildi. O da dedi ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam hanımı sevdi radiyallahu anh. ''Ben hac ve umre yaptım. Bunun üzerine Allah bana vakarla evde oturmamı emretti.'' Ee, az önce okuduğumuz ''Vakarlarıyla evlerinde otursunlar, evlerinde karar kılsınlar.'' Ayetini kastediyor. Ravi dedi ki Allah'a yemin olsun o cenazesi çıkana kadar evinden çıkmadı. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh, bu rivayeti İbn-i Sattabakat'ın da Salebi Velbeyan isimli tefsirinde Kurtubi Camiül Ahkamlı Kur'an'da rivayet ediyor. İbnül Münzir ve Abbin Hümeyde nispet ederek Suiti'de e Dürül Mensur'da rivayet eder. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh, kadınlar ile erkeklerin karışmasına karşı çıkarak şöyle dedi. Hiç utanmıyor musunuz? Hiç kıskanmıyor musunuz? Duyduğuma göre kadınlarınız çarşılara çıkıyor ve kalabalığın arasına giriyormuş. Rüsteh'in rivayetinde kıskanmayanda hayır yoktur ziyadesi de vardır. Bunu Ahmet bin Hanbel, Hasen bir isnatla müsnedinde rivayet eder. İbnül Cevzi ahkamın Nisa'da, Begavi şerhü de, İbnül Esir en nihayede rivayet eder. Evet daha başka alimlerde e, rivayet ediyor. Ahmet Şakir, Ahmet Muhammed Şakir isnadının sahih olduğunu söyler. Fakat doğrusu isnadı Hasendir. Zübeyr bin el awam radıyallahu an, Atike binti Zeyd ile evlenirken onun mescide çıktığına mani olunmasına dair şartını kabul etmişti. Ee, Atike bint Zeyd evlenirken bir şart koşuyor. Mescide çıkmama karışmayacaksın. Evlenirken böyle bir şart koşuyor. O da tamam diye kabul etmişti. Fakat hanımının yası namazı için çıkması kendisine zor gelmeye başlayıp buna sabredemez hale gelince bir gece ondan önce çıkıp onun yolu üzerine bir yere gizlendi. Hanımı oradan geçerken arkasına vurdu ve kayboldu. Bundan sonra hanımı bir, bir daha çıkmadı. Bunu İbn-i Adilber temhitle rivayet ediyor. i̇bn Habib-i Sülemi'nin rivayetinde e, ki bu kitabı daha önce tercüme etmiştim. Oradaki rivayet daha geniş. Orada diyor ki e, Zübeyir radıyallahu anh işte arkasına vurup kaçıyor. Kadın tabii kimin vurduğunu bilmiyor. E, hemen telaşla eve geliyor. Ee, ne oldu camiye gitmeyeceksin mi diyor e, Kocası bundan sonra çıkmıyor mu Diye ısrar ediyor Yok bundan sonra e, gitmeyeceğim zaman bozuldu Diyor ee, Böyle bir kıssa Anlatılıyor Evet bu rivayet dediğimiz gibi İbn Abdilber'in Ettemhidinde geçiyor Ebu Ömer Şeybani'den Rivayet şöyle i̇bn Mesud radıyallahu anh Kadınların cuma günü mescide çıktıklarını görünce Şöyle dedi evlerinize dönmeniz Sizin için daha hayırlıdır Bunda Taberani İbnül ül Münzir Elevsat'ta Abdül Rezzak Musannefi'nde e, rivayet ediyor. Elbani bunun isnadının sahih olduğunu belirtir. Yani kadınlar mescide gidebilir. Cuma namazına da katılabilir. Fakat katılmamaları kendileri için daha hayırlıdır. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam kadınları gece namaza mescide çıkmalarına e, aldı koymayın. Ondan engel olmayın buyuruyor. Fakat diğer hadislerine ne buyuruyor? Kadının namaz kıldığı en hayırlı yer evinin ortasıdır. Yani buna bir ruhsat var fakat evinde kılması daha hayırlı. İbn-i Mesud radıyallahu anh kadınların evlerinde vakarla oturmalarını teşvik ederek şöyle dedi. Şüphesiz kadın avrettir. Kadın dışarı çıkmada sakınca görmezse şeytan bakışları ona çevirtir ve denilir ki sen bir kimseden hoşlanmasan ona uğramazsın. Kadın dış elbisesini giyince ona denilir ki nereye gidiyorsun? Yani e, adeta bu şeytanın arasında geçen bir vesvese. O da hasta ziyaret etmeye veya cenazeye katılmaya ya da mescitte namaz kılmaya der. Halbuki kadın evinde yaptığı ibadet gibisiyle Rabbine ibadet edemez. Bunu Taberani e, rivayet etmiştir. Heysemi ravilerinin güvenilir olduğunu söylemiş. Hafız Elban'de sahih-ü tergipte sahih olduğunu belirtmiştir. Bütün bu rivayetlerden sonra İslam'ın ihtilata mani olmadığını... Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabını bundan yasaklamadığını kim iddia edebilir? İşte bu İslam'ın ilk yıllarındaki gidişatı şer'i hükümleri bilen bir Müslümanın kabul edemeyeceği bir iftiradır. Evet, yabancı kadına dokunmanın yasaklanmasına dair bazı hadisler gelmiştir yine. Ebu İmame radiyallahu anh şöyle rivayet ediyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan. Sizleri kadınlarla yalnız kalmaktan sakındırırım. Nefsim elinde olana yemin olsun ki, bir erkekle bir kadın yalnız kalınca aralarına mutlaka şeytan girer. Erkeğin kendisine helal olmayan bir kadınla sıkışık oturması, çamura bulanmış hınzırla sıkışık durmaktan daha kötüdür. Bunu taberani rivayet etmiş benzerinde imle bir şeyben nakletmiştir. Bunun İslam'da Ali bin Yezid el Elhani olduğuna dikkat çekilmiştir. El, e, bu Ali bin Yezid el Elhani zayıf bir rivaydır. Bu rivayete göre özellikle otobüs yolculuklarına ve kadınlarla erkeklerin bir arada bulunduğu ortamlara dikkat edilmelidir. Bazıları bu hadis kadına hakaret edildiğini zannediyorlar. Halbuki burada belirtilen şey bunun günah olması açısından domuzla sıkışık oturmaktan daha çirkin olduğudur. Mahıl bin Yesar radıyallahu anh'ın rivayet ettiği diğer bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Kişinin başına demirden çivi çakılması kendisine helal olmayan bir kadına dokunmasından daha hayırlıdır. Bunu taberani, rüyani, sahih bir isnatla rivayet etmiştir. Elbani sayhada ve sahihül cami-ü sahirde e, nakleder bunu. Makil bin Yesar'dan da mevkuf olarak İbn Ebi Şeybe rivayet eder. Kadının sesi ve yabancı erkeklerle konuşması meselesine gelince... Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kadın avrettir. Dışarı çıktığı zaman şeytan bakışları ona çevirtir... Kadının Rabbine en yakın olduğu yer evinin ortasıdır. Bu hadiste geçen kadın avrettir ifadesi mutlak bir ifadedir. Sesini de vücudunda her şeyle kaplar. Ebu Hureyri radıyallahu an kadın tırnağına kadar avrettir demiştir. Aynısını Ebu Bekir, Bekir Abdurrahman bin Haris bin Hişam, Ahmet bin Hanbel ve İmam Malik de söylemişlerdir. Evet bazı alimler dediğimiz gibi buradaki avret lafının mutlak olduğunu ve kadının sesini de kapsadığını ifade etmişlerdir. Bu hadis kadının sesinin sesini de avret olduğunu gösteren delillerin birisi olmasının yanında e, biraz sonra zikredeceğim daha başka e, hadisler de var bu hususu pekiştiren e, ve bu hadiste kadının sesini Kadının avretliğinden istisna eden bir ibare yok. Kadın avretlidir diye mutlak bir ifade geliyor. Kadın sesinin avret olmadığını savunan ilim ehli dahi, kadının sesinin erkekleri fitneye düşürebilecek unsurların başında geldiğini belirtmişler. Kadınların bu hususta son derece dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamışlardır. Televizyon, radyo, internet gibi ortamlarda erkeklere hitaben konuşmaları, Kur'an okumaları ya da başka bir şekilde seslerini duyurmaları, erkeklerin de bunu dinlemeleri, kadının sesinin avret olmadığını söyleyen ilim ehli tarafından dahi uygun görülmemiştir. Bunu e, kadının sesi avret değildir diyen alimler dahi böyle bir şeyi caiz görmemişlerdir. Şeyh Şankıti şöyle diyor, kadın erkeklerle veya erkek kadınlarla ancak ihtiyaç anında konuşabilir. Şeriat buna delalet eder. Fıtrat da buna delalet eder. Bu yüzden kadının erkeklerle konuşmasında sesini inceltip yumuşatmasından emin olunamaz. Kendilerine yetiştiğim ilim ehli kadınların sorularından sakınıyor. Ancak mümkün mertebe başka erkeklerin duyamayacakları şekilde onların sorularına fırsat veriyorlardı. Yani ilim ne bile mecbur kaldıkları soruyu sorduklarında başka erkeklerin duymasından sakınarak ee, bir ortam hazırlıyordu bu ilme ehli. Buradan anlaşılıyor ki bundan fazlasını şeriat haram kılmıştır. Zira kadının erkeklerin duyabilecekleri yerde Allah'a zikir için subhanallah demesinde de büyük mevsedet vardır. Bu kadının sesinde asıl olanın avret olması hususuna delalet eder. Evet. Durusu Ümmdetil fıkı isimli eserinde Şehşankıtı böyle diyor. Hadis-i şerifte Namazda yanılan imamı uyarmak için erkekler tesbih eder, kadınlar ise el çırpar buyurulmuştur. Namazda dahi kadının tesbih ile uyarda bulunmasına ruhsat verilmemiş, el çırpması tavsiye edilmiştir. i̇bn Battal der ki, Kadının namazda tesbih ile uyarması caiz değildir. Zira sesinde fitne vardır. Bu yüzden ezan ve ikamet okuyamaz. Namazda sesli Kur'an okuyamaz. i̇bn Battal bunu Bukhari şerhinde söyler. Şankati bu hadis hakkında şöyle der. Bu hadiste kadının sesi avrettir diyen cumhur ulemanın görüşüne delil vardır. Bunun sebebi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kadınları sözle değil tasvik yani el çırpmayla ile uyarmaya yönlendirmesidir. Bununla beraber kadın mahremleriyle birlikte namaz kılması halinde de istisna yoktur. Bu yüzden şöyle dediler kadınların sesleriyle fitne olabilecekleri yerde tasvik yapmaları erkeklerin tesbihi yerine geçer. Kadının sesi avrettir sözümüzle avret değildir sözümüz arasındaki farktan onların erkeklerle ihtiyaç dışında konuşması meselesi çıkar. Avret değildir görüşünün anlamı fitneden emin olduğu zaman kadının sesini erkeğin işitmesinde sakınca olmalı, olmadığıdır. Bu işte asıl olan genelde muhakkikin dediği gibidir. Bu yüzden şöyle dediler. Kadının sesinde asıl avret olmasıdır. Ancak fetva sormak gibi ihtiyaç sebebiyle ruhsat vardır. Evet. Şeyh Şankıtı bunu Şerhu Zadil Mustenki isimli eserinde e, ifade ediyor. Şeyh Fevzan da kadının sesi avret midir? Sorusuna şöyle cevap vermiştir. Evet, kadın fitneden uzaklaşmakla emrolunmuştur. Şayet sesinin işitilmesi erkekleri fitneye düşürecekse sesini gizlemelidir. Bu yüzden telbiyede sesini yükseltemez, gizlice telbiyeyi yapar. Eğer erkeklerin arkasında namaz kılarda da imamı uyarmak gereken bir durum olursa uyarmak için el çırpar. Evet burada az önce naklettiğimiz hadisi zikrediyor Şeyh Fevzan. Kadının ihtiyaç anında erkeklerle konuşurken sesini yumuşatıp güzelleştirmesinden yasaklanması daha önceliklidir. Eğer takvacı hareket istiyorsanız yabancı erkeklerle konuşurken yumuşak söylemeyin. Kalbinde maraz olan kimse kötü bir ümide kapılmaz. Ahzab suresi 32. ayet. İmam İbni Kesir Rahimeullah dedi ki bunun anlamı şudur. Yabancı erkeklere konuşurken sesini inceltemez. Yani kadın yabancı erkeklere kocasıyla konuştuğu gibi konuşamaz. İmam Şafii şöyle demiştir: Kadın tesettürle emrolunmuştur. Telbiyi ancak kendi isteyeceği şekilde, isteyebileceği şekilde yapabilir. El üm kitabında söylüyorum İmam Şafii bunu. Ümmü Atiye radıyallahu anhadan gelen rivayette ben de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e biat edenler arasındaydım. Musibet üzerine çığlık atmamak, ancak mahremimiz olan erkeklere konuşmak, mahremimiz olmayanlarla konuşmamak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden biat aldı, söz aldı. Bunu Ahmet bin Hanbel, Taberani, Hatibül Bağdadi rivayet etmişlerdir. Mahremimiz olmayanlarla konuşmamak kısmını sadece Gassan er Rebi rivayet etmiştir ve onun hakkında da Kutni zayıf demiştir. Ebu Muhammed el Hallal, dar Kutni'den onun hakkında salih dediğini de rivayet eder. Zehebi onun vera sahibi kadri yüce biri olup hadiste hüccet olmadığını söylemiştir. Yani bu isnatta bir zayıflık vardır. Fakat şimdi zikredeceğim hadisler bunun şahitleridir ve bu hadis hasen mertebesine çıkmaktadır. Ümmü Afif ennehtiyye radiyallahu anha şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan biat alırken biat ettik. Onlardan mahrem olmayan erkeklerle konuşmamak üzere söz alındı yani kadınlardan. Ve bize cenaze namazında ölülerimize Fatiha okumamız emrolundu. Evet bunu Ebu Nuaym marifetü sahabede İbn Abdilber el-İstihab'da Taberani Mucemin'de rivayet eder. Heysemi der ki Taberani'nin isnadında Ebu Said Abdülmunim vardır. Ayrıca isnadında e, Heysemi zikretmemiş ama isnadında Sal bin Dinar Ebu Şuaybel Basri de vardır. Bu metruh birisidir. Dolayısıyla bu isnad da zayıftır. Sa'b bin Mesud radiyallahu anhten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Sizleri kadınlarla konuşmaktan sakındırırım. Zira bir erkek bir kadınla yanlarında mahrem bulunmaksızın halvet ettiklerinde mutlaka erkek kadına tamah eder.'' Bu rivayeti hakim Hakimettirmenizi Esrarül Hac kitabında i̇bn Hacer el-İsabe'de nakleder. Elbani zayıf olduğunu belirtir. İsnadında Abdurrahman bin Ziyad bin Enam el-Ifriki vardır.'' Saad bin Mesud'un da sahabe olup olmadığı ihtilaflıdır. Fakat bu üç tane zikrettiğimiz zayıf isnadı kuvvetlendiren sahih deliller şu şekilde. Katade radiyallahu anh'den mürsel olarak ve sahih isnatla. Katade tabiindendir. Ee, aynı sözler bakın diğer tabiinden de gelecek şimdi. Ve hepsinde de sahih isnatlarla geliyor. Mümtehine suresi 12. ayetin tefsirinde şöyle diyor Katade. Bize anlatıldı ki o gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan... Ölü üzerine feryat etmemek ve mahrem olmayan erkeklerle konuşmamak üzere biat aldı. Evet, bunu taberi rivayet etmiştir. Abdullah Rezak Sayyısına da rivayet eder. İbn Kesir de tefsirinde zikreder bunu. El Hasan el Basri anh şöyle dedi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan biat alırken mahrem olmayan erkeklerle konuşmamayı şart koştu. Bu da Sahih bir isnad ile e, İbn-i Sa'd ve i̇bn bir Hatim tarafından rivayet edilmiştir. i̇bn Kesir de e, bunu tefsirinde nakleder. Hafız Elbani et-daife de bunu zikreder ve isnadının sahih olduğunu söyler. Aynı söz Hasan el-Basir'den gelen bu ve Katade'den gelen bu söz Said bin el-Müseyyeb, Muhammed bin el Kelbi ve Zeyd bin Eslem'den de rivayet edilmiştir. Bunlar tabiindendir. Said bin el-Müseyyeb Muhammed bin Sahib el-Kelbi ve Zeyd bin Eslem Mümteyne suresi 12. ayet hakkında şöyle demişlerdir. Bu ölüye ağıt yakmaktan, beddua etmekten, elbise yırtmaktan, saç tıraş etmekten, saç yolmaktan yüzü tırmalamaktan, kadının mahrem olmayan erkeklerle konuşmasından, namahrem erkeklerle halvet etmekten ve yanında mahremi bulunmadan yolculuğa çıkmaktan yasaklamadır. Evet bunu Begavi tefsirinde aynı şekilde kurtuğu bir, İbni Adil el-Lubab adlı tefsirinde, Sâlebi el ve el Beyan adlı tesirinde naklederler. Bu rivayetler birbirini desteklemekte, kadınlardan mahremi olmayan erkeklerle konuşmamak üzere biat alındığı konusunda kesin bir ilim ifade etmektedir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Eğer takvaca hareket istiyorsanız, yabancı erkeklerle konuşurken yumuşak söylemeyin. Kalbinde maraz olan kimse kötü bir ümide kapılmasın. Bazı alimler bu ayetin kadının sesinin avret olmadığına delil olduğunu söylemişlerdir. Ancak bu istidlalileri şüphe götürür. Allah Azze ve Celle bu ayette sadece kadının zarret halinde konuşmasında nasıl davranması gerektiğini açıklamıştır. Allah en iyi bilendir. Allah Azze ve Celle Nur suresi 31. ayetinde şöyle buyuruyor. Gizleyecekleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarında vurmasınlar. İlim ehlinden bazıları bu ayetten de kadının sesinin avret olduğu hükmünü çıkarmışlardır. Ve mübalaga yoluyla şunu söylemişlerdir. Yani e, mevhumu muvafakat yoluyla şunu söylemişlerdir. Gizleyecekleri ziynetleri erkekleri fitneye düşürüyorsa e, kadınların sesi o ziynetlerinin yani halhallarının sesinden daha fa fazla fitneye düşürücüdür demişlerdir. Ebul Velid el el-Münteka'da şöyle der. Kadın telbiyede sesini yükseltemez zira sesi avrettir. i̇bn Recepte Ahmet bin Hanbel dedi ki Kadın yabancı erkeğe bakamaz. Onun sesini dinlemesi de ona bakması gibidir. Nitekim erkeğin kadın sesini dinlemesi de ona bakması gibi haramdır. Zira bunda fitne korkusu vardır. Erkek yanında mahremi bulunmayan kadına namaz kıldıramaz. Fakat bu mescitte olursa caizdir. Yani mescitte herkese açık bir yerde olursa caizdir demiştir. i̇bn Recep Fetul Bari adlı e, Sahih Buhari'ye yaptığı şerhte söylüyor bunu. Yani tıpkı i̇bn Hacer'in... Fetülbari diye Buhari şerhi olduğu gibi İbn Recep'ten önce İbn Hacer'den önce İbn Recep Fetülbari Bari adıyla Buhari'ye bir şerh yazmıştır. Evet. Merdavi el-İnsafta şöyle der. İbnü'l-Cevzi Ahkamu'n-Nisa'da kadının sesini ihtiyaç dışında dinlemek haramdır demiştir. İmam Ahmed kadının sesinin avret olduğunu söylemiştir. Yine şöyle demiştir. Yabancı kadınların sesini dinlemekten sakınmak vaciptir. Sadece zaruret hali bundan hariçtir. Zira sesi avrettir. Genç kadınla konuşmak haramdır. Evet. Bunun kaynağı Merdavi'nin El İnsaf, İbn Cevzi'nin Ahkamu'n-Nisa, Abdul Muhsin El Appad'ın Şerhu Sunene Ebu Davud kitabı. El Iraki İbn Abdilber'in El İstiskar adlı eserinde şöyle dediğini naklediyor. Kadının sesi fitnedir. Bu yüzden ezan ve kâmet okuyamaz. Sesli kıraatten men edilir. Evet Tarhut Tesrip'te naklediyor Hafız-ı Raki bunu. Yine El-Raki Ebu Hureyre Radyalı'ndan rivayet edilen ''Ademoğlunun zinadan ulaşacağı mutlaka gerçekleşecek olan nasibi yazılmıştır. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayağın zinası yürümektir. Kalp arzular ve temenni eder, cinsel organ bunu ya tasdik eder ya da yalanlar.'' Bu hadisin de kadın sesinin avret olduğuna delil getirildiğini nakletmiştir. Zira burada kulağın ve dilin zinasından bahsediliyor. Tarhut Tesrip kitabında. Hadis e, Bukhari ve Müslim hadisidir. İbni Adil tefsirinde yani Lubabun Nukul adlı tefsirinde Ömer radiyallahu anh'den şöyle nakleder. Musa aleyhisselam Şuhab aleyhisselamın kızına arkamdan yürü ve bana yolu taş atmak suretiyle göster dedi. Zira kadının sesi avrettir. Şeyh Şankıti kendisine kadın ezan okuyabilir mi diye sorulan soruya şu cevabı vermiştir. Hayır. Zira kadının sesi avrettir. Bu meseleye şeriat de, hisler de yani fıtrat da delalet eder. Nitekim kadınlara kalbinde hastalık olanların tamaha düşmemeleri için konuşmalarını yumuşatmamaları emredilmiştir. Bu kadının sesinde fitnenin mevcut olduğunu gösterir. Yine hisler de buna delalet eder. Zira kadın sesini yumuşatmasa dahi erkekler kadının sesinden etkilenirler. Hissin bu delaletine karşı çıkılmaz. Zira şer'i hüküm hissin deliline dayandırılmıştır. Şeriatın yasakladığı mefsedet mevcut olduğundan kadın ezan okuyamaz. Onların nidalarında bulunan mefsedetlerden dolayı kadınların ezan okuması meşru kılınmamıştır. Evet, şerh Zadil Musta'ınki isimli eserinde şankati bunu söylüyor. Hülasa zaruret haricinde kadının mahremi olmayan erkeklerle konuşması caiz değildir. Hanım sahabelerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bazı meseleler sormaları, dini meseleleri öğrenmenin onlar için zarret olmasındandır. Ayşe radıyallahu anh'ın ve diğer peygamber hanımlarının perde arkasından da olsa insanlara hadisler rivayet etmeleri kıyas konusu yapılamaz. Onlar müminlerin anneleridir. Ümmete onların nikahı haramdır. Başkalarına nikahları haram olduğundan dolayı bu durum onlar için hususi bir haldir. Onların naklettikleri haberler yine dini zaruret kapsamındadır. İbn Saad şöyle rivayet ediyor ki e, isnadı sahihtir. Bunu İbn Saad'ın dışında Beyhaki İbn Bizamen'in tefsirinde, Begavi tefsirinde, İbn e, İzzettin bin Abdüsselam tefsirinde, eee Kutni el mutelef kitabında, Ebu Nuaym Mesanedü Firas el-Mekteb e, adlı kitabında rivayet ediyor. İs nadı sahihtir. Mesruk Peygamber müminlere kendi nefislerinden evladır. Onun hanımlar da onların anneleridir. Ayet hakkında şöyle demiştir. Bir kadın Ayşe radıyallahu anh'a'ya ey anne dedi. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anh'a ben erkeklerinizin annesiyim. Kadınlarınızın değil dedi. Evet. Yani bu rivayetten ne anlamamız gerekir? Nebi aleyhissalatü vesselamın hanımları müminlerin anneleridir. Evet. Bugün süremiz doldu aslında daha uzun bir konu düşünmüştüm bugüne sığdırmak için ama tahminimden uzun bir zaman aldı. Burada noktalayalım Allah izin verirse önümüzdeki hafta mahremlerle otururken ölçü asr-ı saadette kadınlarla erkeklerin ihtilat etmediğinin delilleri bu konuda şüphelerin reddiyesi cevabı ve tesettür emriyle ilgili tesettürün boyutları yüzü de kapsıyor mu gibi meseleleri yetiştirebildiğimiz kadarıyla sığdırmaya çalışacağız. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü la ilaha illallah tevhidek ve rabbil ve ala ala alihi